să-n spuni n-aioc când săvii să mai șoară marjei Sunan Beryani Hazırlayan ve Sunan Muhammed Ketencoğlu <gülüyor> Dostlar hepinize merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın Beriye'nin programı başladı Mahmut Ketencoğlu ben selamlar yolluyorum hepinizi Evet e, hem dünya hem Türkiye gündemi son derece karışık baş döndürücü bir hızla ve keskinlikle e, üstümüze nüfuz etmiş durumda yani konuşmak zor, e, müzik yapmak zor, müzik dinlemek zor filan. Ama hayatta devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Üstelik tam şu günlerde Tunan'ın Beri Yanı Açık Radyo ile birlikte 19. yılını kutluyor. E, hemen programa başlarken söyleyeyim. Sonunda da anımsatacağım. Önümüzdeki hafta bir Açık Tunan'ın Beri Yanı programı yapacağız. Geçen sene bir sürü kazayla e, birlikte yapmıştık bu programı. Telefonda azizlik vardı sanıyorum şu ara. E, santralimizde bir sorun yok galiba Selahattin değil mi? Evet yokmuş. Dolayısıyla önümüzdeki hafta e, ben gelişigüzel bir seçim yapacağım. Daha doğrusu en çok sevdiğim, son dönemde dinlediğim müziklerden bir harmanla geleceğim buraya. Ve e, şarkıların arasında isteyen dostlarımız destekçiler olsun, diğerleri olsun bağlanıp duygu ve düşüncelerini benimle paylaşacaklar. E, bu beni son derece mutlu edecek. E, i̇nsanların neler düşündüğünü hani e, telepatiyle anlayamadığımıza göre şimdilik bunları bildirmeleri benimle paylaşmaları ve tabi dinleyiciyle paylaşmaları çok hoş olacak diye düşünüyorum. E, önümüzdeki Carşamba günü yani 20 Kasım'da Tuna'nın bir yanını beraber yapacağız. Haberiniz olsun. Fırsatı olan, elli telefona değen, çekinmeden arasın. Evet, programa başlamamız, yani başladığımız şarkıyı dinleyenler, acaba bugün Macar müziği mi çalacak diye düşünmüş olabilirler bir kısmı. Hayır. Tabii ki dinlediğimiz Macar müziği ama Macaristan'dan müzik çalmayacağım bugün. Eski Yugoslavya'da etnik bir e, yolculuk yapacağız. İşte e, eski Yugoslavya'yı oluşturan büyük ya da küçük halklardan birer ikişer örnek seçtim. Bir e, eski Yugoslavya mozeyi oluşturmaya gayret edeceğiz. Tabii ki eksik kalacak. Mesela Hırvatistan'dan yok, Slovenya'dan yok. Hatta Kosova'dan yok. E, ama bu da kendine göre e, başka bir anlayışla yani te, birazcık da Tesadüfi yapılmış bir e, tur diyelim. Kuş bakışı bir tur. Bazı bölgeler e, gözümüzden kaçmış olabilir. Evet, Hay Ogato adında bir Macar topluluğu dinledik. Macarların işine Yugoslavya'da derseniz, eski Yugoslavya'da tabii ki var. E, geniş, uzun bir sınır var Macaristan'la. E, Sırbistan ve Hırvatistan'da ve Özellikle Voivodina'da Macar azınlıkta var. Onların kendi toplulukları, kendi müziğini icra eden müzisyenleri var tabii ki. İşte e, bu da onlardan biriydi. Ay Ogatu topluluğu 80'lerin başında yaptığı bir albümden e, bize Transilvanya çağrışımı yapan e, Kemanların Yayırların Baskın Olduğu bir e, Macar halk şarkısı seslendirdi. Tamamen Voivodina kökenli mi yoksa Macaristan'dan mı yoksa işte Romanya'nın Transilvanya bölgesinde yaşayan Macarlardan mı geldiğini bilmek pek kolay değil. Ancak sözleri takip etmekle belki mümkün olabilir. Öyle bir e, imkanımız da yok. Şimdi Hay Hayogato topluluğunu dinlemeye devam ediyoruz bir şarkı daha. Főbe járnak azok éli kiválogat, akik képpen hallnak, látni segény ág csak egyedül hallak, akár merev kavarások csak faladtak. Csak én nékem nincsen, kinek kettő, kinek három, nékem egy szem sincsen. Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném, kezétlábát összekötném, a füstre föltenném. Kiállítottál a karót, be is állítottál a leányok javarészét, mint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 Bugün eski Yugoslavia'da küçük büyük çeşitli halkların e, türkülerini dinletiyorum sizlere. Ve Voivodina'da yaşayan e, Macar azınlığın müziğini dinledik. E, ayrıca aslında temalar e, bu Macar azınlığın Medimuriye, bu Hırvatistan'ın Medimuriye'den gelebileceğini de çağrıştırdı bende ama %100 emin olamam. Evet, ikinci Bölgemiz ve topluluğumuz Karadağ'dan, yani ikinci bölgemiz Karadağ, topluluğumuz da Karadağ'dan. Merakliye adında bir e, erkek vokal grubu. Bu tarz e, dörtlü, beşli, yedili, sekizli, hatta onlu e, topluluklar çok yaygın idi eski Yugoslavya'da. Yani hem beraber şarkı söylemenin e, kültürün içinde... Büyük bir yer tutmasından yani e, solistik üzerinden değil de e, beraber şarkı söyleme e, kültürünün yaygın olmasından kaynaklanıyor. Bir de tabi devlet politikası olarak da bu tip e, topluluklar, vokal grupları, kadınların ya da erkeklerin ki daha çok erkeklerin tabi e, gruplarını desteklemek gelenek olmuştu eski Yugoslavya devlet tarafından. Merakliye Karadağ'dan bir topluluk. Ee, halk şarkılarını batı anlayışıyla çoğunlukla ama zaman zaman da e, yerel arkaik anlayışla e, düzenleyip e, dinleyiciyle buluşturmuşlar. Çok sayıda plaklar olduğunu zannetmiyorum. E, az sayıda albüm yapmışlar. Onlardan biri var elimde ve iki tane Karadağ şarkısı dinliyoruz. İlki oldukça otantik bir örnek. İkincisi ise türlü versiyonları olan çeşitli sanatçıların e, yorumladığı çok eski bir e, Karadağ halk şarkısı. Dinliyoruz. Ansambul merakliye. <Gülüyor>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 Asamble Melekliye'nin harika yorumunu dinledik. Bu şarkıyı Merimam Yogomir'in sesinden hem bu programda ben çaldım hem de sevgili Reha abinin çok sevdiği favorilerinden biridir. Buradan selam yolluyorum kendisine. Reha Uz'dan bahsediyorum bilmeyenlere ee, anımsatayım. Evet, üçüncü bölgemiz bir sanatçımız bölgemiz Bosna ve Sırbistan sanatçımızdan Zora Drampetić Zora Drampetić muhtemelen Bosnalı bir şarkı, şarkıcı %100 e, emin değilim yine e, elimdeki albümde hem Sırbistan'da sevilen hem de e, Bosna'da sevilen şarkılar var zaten e, yakın zamana kadar e, çok ciddi hani yöresel farklar dışında e, Özellikle yöresel müzik dışında e, standart Sırp ve Bosta şarkıları her iki halk tarafından da e, Sırplar olsun, Boşnaklar olsun hatta Hırvatlar olsun o bölgede yaşayan e, sevilerek dinlenirdi. E, daha bizzat 40 gün önce yaptığım Saray Ava Seyahati'nde radyom hep yanımda açıktı ve radyoda yani Boşnak radyolarında çalışıyordu. E, Bol bol Sırp şarkıları dinledim. Dolayısıyla e, bu tip kesin ayrımlar yapmak çok zor. Hala zor yani. Savaşlar pek çok şeyi, mahalleleri e, efendim para birimini efendim e, yani çok şeyi ayırabilir. Araya mesafe koyabilir ama şarkılara pek mesafe koyamıyor. Orada dediğim gibi Bostalı e, dinleyicinin böyle bir e, net ayrım içinde olduğunu düşünmüyorum. Tabi aklı selim sahip, sahibi olanlardan bahsediyorum. Şimdi Zora Drampetitçi'yi dinliyoruz. E, Sırp ve Bosna şarkıları yer, e, yorumlayan köken olarak da sanıyorum e, klasik müzik kökenli, klasik müzik okullarında yetişmiş bir şarkıcı ama sesinin tatlılığı, yumuşaklığı yerinde. <gülüyor> ты три Sırp ve Bosna şarkılarıyla e, tanıdığımız şarkıcı Zora Drampetić'i dinledik. Bu şarkılar doğrusu bana daha çok Vojvodina şarkıları gibi geldi bana. E, Vojvodina Sırp, Sırp şarkıları gibi geldi. Şimdi Veseli Bosanci adında bir topluluğumuz var. Yani Neşeli Bosnalılar. E, Krayna bölgesinin e, Sırp şarkılarını seslendiren bir topluluk bu. E, Bosto'da Karayina bölgesi meşhur. E, Fıkralara da konu olan pek çok hikaye vardır. E, bu Karayinalı Sırp gruptan dinliyoruz. E, i̇ki parça seçtim yine. Ve Veseli Bosanchi topluluğu. Che va e così. Pala moya, oruzha miritsya i serdce moya, ilietsya mirshe. Pala moya, oruzha esse livro Evet değerli dostlar Veseli Bosançi topluluğunu dinledik Bosna'nın Karayna bölgesinden şarkılar seslendirdiler Karayna Sırplarının Al şarkılarını seslendirdiler. Şimdi Makedonya'ya geçiyorum. Eski Yugoslavya'da yaptığımız bu turda. Ee, Makedonya'nın en eski kaydedilmiş şarkıcılarından 1950'lerde yapılmış az sayıda kaydı var. Benim bildiğim az sayıda. Ee, yaklaşık 28 tane şarkısına ulaşabildim. Nada Makelarska. Nada Makelarska önemli bir şarkıcı. İlk dediğim gibi e, belki işte o büyüklerden Alexander Sarajevski, Vaskelyeva gibi büyüklerden daha da önce e, kayıtlarında rastlamak mümkün. 40-50'li yıllarda kayıtlar yapmış. E, Nada Makedon seçtiğim iki Makedon Halk Şarkısı var şimdi. <gülüyor> sevgili dostlar. Makedonya'daydık. Eski Yugoslavya'da yaptığımız tur devam ediyor ve Makedonya'nın ilk e, kaydı alınan şarkıcılarından Nada Makelaarska'yı dinledik. Şimdi Vojvodina bölgesinden bir şarkıcımız var. Ondan bir şarkı çalacağım. E, şarkıcımızın ismi Jovan Perailić ve dinliyoruz. <gülüyor> Suramala, garavuša iz Novog Sada. Varala me sunedelju dana, odnela mi hiljadu binara. Varala me sunedelju dana, odnela mi hiljadu binara. Ya ne žalim što sam potrošio, samo kad sam suru poljubio. Više vreden je mala nego moji hiljadudina. my thousands of dinars. My mother, my eyes are not mine. I'm Lola, but I'm not for you. Evet Voivodina'lı Sırp şarkıcı eee Jovanik e, dinledik. Seçtiğim şarkılardan ikişer tane yere birer tane çalmaya başladım. Çünkü zamanı çoğunlukla olduğu gibi yine tam tutturamıyoruz. Bazen düşündüğümden çok konuşuyorum herhalde. Sırada Sırbistan'ın doğusunda özellikle yaşayan ulah halkından bahsediyorum. Romanya'ya doğru. Romanya sınırından özellikle Homolye bölgesinde ağırlıklı olarak yaşıyor ulahlar. Ee, i̇sim ve kültür bakımından e, Sırp kültüründen tabii ki çok fazla etkilenmişler ama dillerini koruyorlar ve e, kendi müziklerini de tabii ki koruyorlar. Romenceye yakın bir dil konuşuyorlar. E, hep yeri geldiğinde söylemişimdir. İşte e, Sırbistan'daki Ulah toplumunun yetiştirdiği pek çok şarkıcıdan yüzlerce şarkıcıdan biri. E, Mile Nikolic. Mile Nikolic'ten bir tane doyna, ağır hava dinletebileceğim size. Aslında iki tane seçmiştim ama bir tane dinleyeceğiz. Daști pratec cum untrăia Cumpimi ci cânderea Nici o pe çok gri costă alge cumă să-ți minți atunci o dinimin gel, kitoi fi și cu te Da noi noi mai va Evet, Ulah Şarkıcı, Sırbistan'dan Ulah Şarkıcı Mille Nikolic'i dinledik. Bir doyna seslendirdi. Son parçamız bir kolo. Eğlenceli bitsin dedim program. Ee, radyo Televizyon Sarayav'ı Halk Müziği Orkestrası'nın kayıtları var. Aslında iki kolu seçmiştim ama zaman yetmeyecek. Daha kısa ama daha sıcağını seçtim. Son kez Bostadayız yine. <gülüyor> Evet Bosna'dan harika bir koloyla bitirdik. Bugün eski Yugoslavya'da Titon'un memleketinden çeşitli bölgelerden küçük ve büyük topluluklardan halklardan Türküler dinlettim sizlere halk şarkıları dinlettim. Et evet, program sonrasında yine telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün 15 dakika içinde. Ayrıca baştaki anımsatmamı yeniliyorum. Önümüzdeki hafta Tunalım Beri'nin Tunalım Beri yanı programının 19. başlayış yıl dönümünü kutlayacağız. Sizlere de açık bir program olacak. Şarkı aralarında bize ulaşan bana ulaşan dostlarımızla sohbet edebileceğiz. Haberiniz olsun. 20 Kasım'da açık bir Tunalım Beri yanı olacak. Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar. Ee, Mer ee, özür dilerim. Selahattin'e de çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor> Măsamă îșoare marjei, n-să spun n când se